اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ve رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله <تصفيق> لقد جاءت صلو على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. Allahumma cüllü ala Seyyidina Muhammed ve ala alim Muhammed. Aüd bilaahim ne Şeydzan Rjim. R-Rahmani Heman yüredi Allah'ı an yehdiye, yشرح صدره للإسلام. Veman yüredi an yüzlle, yegal صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Kdalarık yegal Allah ırjesa al al-lüdine la yümenun. Salık Allah وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا مِنَ الشَّاهِد۪ينَ الشَّاكِر۪ينَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü katime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. <gülüyor> Muhterem cemaati müslümin ihvan-i din, Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretlerine vermiş olduğu maddi ve manevi nimetlerden dolayı nam mutenahi tenahi hamd olsun. Verdiği nimetler içerisinde, aklın yanında dinin, nimetler içerisinde en büyük nimet olduğunu kabul etmek lazım. Din olmadıktan sonra, akıl olmadıktan sonra din olmaz. Din olmadıktan sonra da insan insan olmaz. Çünkü altının kıymetini sarraf bilir. İnsanın kıymetini Allah bilir. Çünkü yaratan odur. Binaenaleyh Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh nezdinde dinsiz insanın insan değeri yoktur. Kendisi Kur'an-ı Kerim'inde öyle ifade ediyor. Dinsiz insanları, imansız insanları Yüce Allah Celle Celaluhu bazen hayvanlara benzetiyor, affedersiniz. Bazen hayvanlardan daha adaldir, daha sapıktırlar buyuruyor. Bazen imandan mahrum olan insanları da ölüye benzetiyor. Bunlar hayatta değillerdir. Hayatta olan insanın organları bir şeylerden istifade eder, gözü bakar, görmekten istifade eder, kulağı dinlemekten istifade eder, eli tutmaktan istifade eder. Her organ kendine göre istifade eder. Ancak bunlar imansız olunca sanki hayat nimetlerinden hiç istifade etmeyen ölüler gibidirler. Bunca ayetlerden istifade edemeyenleri Allah Celle Celaluhu bazen ölüye benzetiyor. Tevrat'ı öğrendikleri halde, okudukları halde, taşıdıkları halde Tevrat'ı anlamayan, onunla amel etmeyen, onun gerçeklerini hayata taşımayan insanları Cuma suresinde Allah Celle ve Ala Hazretleri affedersiniz merkeplere benzetmiştir. Yani insan imandan uzaklaştıktan sonra çirkin şeylere benzemeye başlıyor. Bir başka örnekte Kur'an-ı Kerim'de yüksek makamlar kendisine verildiği halde onlardan sıyrılıp dünya metaana meylederek dünya parasına dünyanın makam ve mevkisine meylederek imandan uzaklaşan İnsana Allah Celle ve Ala Hazretleri çok afedersiniz kelbe benzetmiştir. Fe mezeluhu kemethelil kelb. İn tahmil alayhi elhath ev teterukhu Köpeğin afedersiniz çirkin bir vası vardır. Köpeği kovalasan, yorsan ağzını açar, dilini sarkar aşağı doğru salyasını akıtır. Hiç dokunmasan, oturduğu yerde yine dilini çıkarır, salyasını akıtır, o görüntü çirkin manzarasını yorgun olsa da yapar, kovalansa da yapar, durduğu yerde de, sakin olduğu yerde de yapar. Yani bu insanlar makam ve mevkiye düşkün olup dinden taviz veren, dinden uzaklaşan insanlar, aynen, affedersiniz, o köpekler gibidir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bir başka temsilde de Müddessir Suresi'nde de yüce Allah Celle ve Hazretleri vaazdan, nasihatten, sohbetten yüz çevirenleri Kur'an ayetleri okunduğu zaman ondan rahatsız olup yüz çevirenleri, dinlemek istemeyenleri ki birinci derecede bunlar imansız olan insanlardır. Gel sana bir ayet okuyayım desen dayanamaz o işe. Yüce Allah Celle Celalü Hazretleri onları da nereye benzetiyor? Arslandan kaçan vahşi merkeplere benzetiyor. Kur'an-ı Kerim'de, Müddesir Suresi'nde. Bütün bu örneklerin için verdik? Yani, Yüce Allah Celle ve Aleyha nezdinde insanlar, binden uzaklaştıkça değersizleşiyor. Affedersiniz, hayvanlaşıyor. Hayvanların en çirkinlerinden olmaya başlıyor. Aksine, insan... İmana geldikçe, dinde kuvvetlendikçe Allah nezdinde şerefleniyor, şerefleniyor, yüceliyor, yüceliyor. Gerçek derecesi ahirette ortaya çıkacaktır. Allah dostlarından birisine intisap eden, beni de adam et, keresteyim deyip de intisap eden bir mürit, Vazifelerini, derslerini yapmaya çalışıyor ama o kendi kendine bir şeyler bekliyor. Ben derslerimi yaparsam uçacağım, uçacağım falan. Kerametler göstereceğim diye öyle bir şeyler bekliyordu. Derslerine devam ediyor, vazifelerine dikkat ediyor ama değişen bir şey yok. Bir takım görüntüler olmuyor kendisinde. Düşünüyor acaba ben bu işi beceremiyor muyum? Yoksa yanlış bir yere mi geldim? Bir gün oturmuş dersini yaparken bakmış ki, kendinden birden geçmiş, bakmış ki Göklere doğru çıkıyor. Yükseliyor. Yükseliyor, yükseliyor. Yanında efendim mürşidi vardır. Elinden tutuyor onu yükseltiyor. Aşağı dönüp baktığında yerler gözükmüyor. O kadar yükselmiş. Sonra uyanıyor bakıyor ki yatağın içerisinde değil. iki ki ya yukarıdan düşseydim ne olurdu bir kim bilir demiş. Falan. Kalkmış oturmuş kendi kendine düşünmeye başlamış. Gitmiş. Efendisine, üstadına anlatmış manzarayı. Anlatmaya gitmiş daha doğrusu. Anlatmaya gitmiş. Üstadın yanına varınca, ona hiçbir şey söylemeden, Evladım, derslerini, vazifeni yaptıktan sonra sen yükseliyorsun. Bilsen de yükseliyorsun, bilmezsen de yükseliyorsun. Başka bir şey beklemene gerek yok. Yani ben vazifelerimi yaparsam, şöyle ellerimi açtığım zaman duam olmasın, Şöyle kerametleri göstereyim, böyle bir şey beklemene gerek yok. İstikamete devam et, bilsen de yükseliyorsun, bilmesen de yükseliyorsun. Yani bir insan dinine ne kadar sarılırsa, vazifelerine ne kadar sarılırsa, Allah Celle ve Alâ Hazretleri o insanın şerefini öylesine yüceltiyor. Ve bir hadisi bir hadisi şerifte Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri Habibi vasıtasıyla bize duyuruyor. Kulum yapmış olduğu farz ibadetlerden daha sevgilisiyle bana yaklaşamaz. Yani insanın yapacağı ibadetler içerisinde Mevla'nın en çok sevdiği ibadetler hangilerdir? Farz olan ibadetlerdir. Farz olan ibadetlerin yerini hiçbir şey dolduramaz. İmam Rabbane Kuddüs Esirru Hazretleri'nin ifadesiyle sünnet olan ibadetler var, farz olan ibadetler var. Sünnet olan ibadetler Haddi zatında çok değerli, çok kıymetlidir. Ancak fazla kıyaslandığı zaman okyanusun yanında bir damla su ne ise farzların yanında sünnetler aynen okyanusun yanındaki bir damla su gibidir buyuruyor. Ondan sonra buyuruyor ki keşke bir damla su kadar olabilseydi. Yani okyanusun yanında bir damla su gibi dedim keşke o kadar da olabilseydi. Bu neyi anlatmak içindir kıymetli müminler? Bu farzların büyüklüğünü, ehemmiyetini anlatmak içindir. Mevla Celle Veale Hazretleri buyuruyor? "Kulum bana yapmış olduğu farzlarla yaklaştığından daha sevgili, hiçbir, hiçbir ibadetle bana yaklaşamaz. Binaenaleyh, ben elime çantamı alsam, sabahtan akşama kadar dönsem dolaşsam, bakkal bakkal, esnaf esnaf dolaşsam, kahvelere girsem, para toplasam, Cami yapacağım. Misal olarak. Kur'an kursu yapacağım. Fakirleri sevindireceğim diye. Dolaşsam. Fakat bu 24 saat böyle hiçbir manfaat beklemeden, sırf Allah rızası için böyle bir iş yapmış olsam elbette bundan büyük bir hasılat elde ederim manevi olarak. Fakat bu esnada nasıl olsa ben Allah yolunda yürüyorum diyerek bir namazımı kazıya bırakacak olsam bir öğle namazımı gezmek suretiyle dolaşmak suretiyle vakit bulamadım dedim kılmadım sonra kılarız dedim kazaya bırakmış olsam 24 saat dolaşmamdan elde ettiğim hasılat ile o kazaya bıraktığım namazın aşığını kapatabilir miyim hayır o aşığı kapatamam o farzdır bu farz değildir Ali, farz olan ibadetlerin aşığını başka bir şey kapatamaz adam ölüyor Öldükten sonra toplanıyor, toplaşıyoruz cenazesinde hatimler okuyoruz. Bazen bir hatim okunuyor, çevresine göre bazen daha fazla hatimler okunuyor. Şimdi eğer insan iman sahibi ise, imanla ahirete göçmüş birisi ise hatim değil, bir ihlas-ı şerif okunsa ruhuna gönderilse istifade eder. Efendim, kuşlara yem atılsa onun ruhuna hibe niyetiyle kuşlara atılan yemlerden onun ruhuna gider. Affedersiniz bir köpeğe kediye verilen bir parça ekmek sadakadır. Bu sadaka onun niyetiyle verilmiş olsa onun ruhuna gider. Ancak kendisinin kılacağı iki rekat sabah namazının farzı kendisi öldükten sonra arkasından bizim kendisi için okuyacağımız yüz tane bin tane hatimden daha önemlidir onun için. Bu sözümde hiç mübalağa yoktur yani. Bunu iyi anlayalım. Bu sözümde hiç mübalağa yoktur. Hem vallahi, hem billahi, hem tellahi bir insanın kendisinin kılacağı iki rekat sabah namazının farzının yerini arkasından okunacak olan bin tane hatmi şerif dolduramaz. O ayrı bir konudur, bu ayrı bir konudur. Farzların yerini ancak farz doldurur. Başkası onun yerini dolduramaz. Bunu böyle bilelim. İkincisi, <gülüyor> hadis-i şerifin devamında Cenab-ı Hak Celle Ala Hazretleri Habibi ile bize buyuruyor ki kulum, nafile ibadetlere devam eder devam eder, devam eder. Onlara devam ettikçe kulum bana yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Yani farzlar en sevgili ama Cünnetleri devre dışı bırakmıyor Allah Celle ve Aleyh Hazretleri. Kulum, nafile ibadetlere, sünnetlere devam eder, devam eder. Devam ettikçe bana yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Kulum bana yaklaşınca ben kulumu severim. Ben kulumu iyice severim. Zaten mümin olmakla sevilmiştir. Ama bu ayrı bir sevgi, özel bir sevgi bu. Ben kulumu severim. Ben kulumu sevince... Onun gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum buyuruyor. E bu ne demektir? Evvela böyle buyuruldu mu? Evet buyuruldu, sahih. Bukhari'de bu vardır, sağlam hadis-i vardır. Kul farzlara dikkat ediyor, sünnetlere de ihtimam gösteriyor, sünnetlere devam ediyor, devam ediyor farz, vacip, sünnet ayırmıyor. Bunlar Rabbimi sevindiren şeylerdir. Rabbimin beni sevmesini temin eden şeylerdir. Onu da yapmalıyım, bunu da yapmalıyım diyerek sünnetlere de devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Devam ettikçe Allah'a yaklaşıyor. Devam ettikçe Allah'a yaklaşıyor. Devam ettikçe Allah'a yaklaşıyor. Bir makama geliyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu sevgi dairesinin içerisine alıyor. Ben bu kulumu özel bir sevgiyle sevdim diyor. Dostum dosta olan sevgisi gibi özel bir sevgiyle sevmeye başlıyor. Ben bu kulumu sevdiğim zaman, gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum, buyuruyor. Bu acayip bir makam değil mi? Ben o kulumun gören gözü olurum demesi, işiten kulağı olurum demesi, tutan eli olurum demesi, yürüyen <gülüyor> ayağı olurum demesi, Gerçekten Allah Celle Velal Hazretlerinin okula verdiği bir ayrıcalık. Özel bir makam, yüksek bir makam. Bunu o insan kendisi bilebilir mi? Kendisine bir mektup, bir zarf, bir yazı gelir mi? Sen şu makama yükseltildin diye? Hayır gelmez. Emareleri olur, emareleri olur, alametleri olur bu kadar. Yani insanoğlu ilerledikçe Maneviyatta ilerledikçe, dinde ilerledikçe, elde ettiği şeref, makam, Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh nezdinde elde ettiği makamı insan dünyada bilmez. Zaten gaybe iman diyoruz, gaybe iman. Ne demek? Görmeden inanıyoruz. Görmeden inanıyoruz. Eğer insanoğluk namaz kıldığı zaman elde ettiği dereceyi, bazı sohbete gittiği zaman elde ettiği dereceyi hemen bir şeyle kendisine bildirecek olsalardı, o zaman böyle tadı tuzu olmazdı. Bu kadar değeri olmazdı. Cenab-ı Hak Celle Vala Hazretleri her şeyi gizliyor. Ne kadar amel defterimizde sevap var, ne kadar günah var bilmiyoruz. İyi ki bilmiyoruz, bilsek daha iyi olmazdı. Çünkü sevabımızı çok görseydi, yan gelezeydin derdik, yatardık aşağı. Nasıl olsa sevabım çoktur derdik, tembelliğe sevk ederdi. Günahımızın çokluğunu görseydik, umutsuzluğa düşerdik. Nasıl olsa batmış gibi yan gider, öyleyse ben de bundan kurtulamam derdik yanlış yollara daha fazla düşerdik. Dolayısıyla beynel havfi ve reca korku ile umut arasında yaşamak durumundayız. Bir taraftan günahlarımızın korkusu, bir taraftan da <gülüyor> Rabbimizin sonsuz rahmeti. Bu ikisinin arasında efendim kulluğumuza devam edeceğiz. Daha önce birçok sohbetlerimizde de okuduğumuz bir hadis-i şerifi bu noktada nakledelim. İn Allah'a izah habb abdan emre Cebrail'e Allah Celle Celalühu Hazretleri bir kulunu sevdiği zaman Cebrail Aleyhisselam'a emreder kulum bu kul var ya bu yapmış olduğu amellerle kendisini bana sevdirdi yaklaştı yaklaştı bana sünnetlere devam etti devam etti farzlara titiz davrandı kulum bana yaklaşı ben bunu sevdim haberin olsun sen de bunu sev Cebrail Aleyhisselam sever ve Cebrail Aleyhisselam gökteki bütün melekleri çağırır. Ey melekler, Rabbim bu kulunu sevdi. Bu kul sen olabilir misin? Elbette olabilirsin. Bunun şartı şürtü var mı? Hayır şartı şürtü yoktur. Sen olabilirsin. Yaşın ne olursa olsun, başın ne olursa olsun, mesleğin ne olursa olsun, bugüne kadar günahın ne olursa olsun, sen olabilirsin. Allah Celle Cilalli, bu kapıyı herkese açmış. Eşit şekilde herkese açmıştır. E nasıl olabilirsin? Farzlara hassasiyet gösterirsin. Günahlardan uzak durursun. Şünnetlere ayırım yapmadan, aşk ile şevk ile aşıkın maşukuna yapıştığı gibi yapışırsın. Devam, devam, devam. iki günde olmaz bu Devam, devam, devam, devam, devam. Öyle bir makama gelirsin ki, senin için Cebrail Aleyhisselam'a özel talimat verilir. Ben bu kulumu sevdim. Sen de sev. Cebrail Aleyhisselam bütün gökteki melekleri senin için içtima eder, toplar. Ve der ki, ey melekler, Allah Celle ve Aleyhazretleri, bu kulunu geldiği makam itibariyle sevmiştir. Bana da sevmemi emretmiştir. Size de sevmenizi emrediyorum der. Gökteki bütün melekler onun için içtima ederler tabircayız. Ve bütün gökteki meleklerin gönüllerinde, zihinlerinde onun ismi oluşur. Ve daha sonra da yeryüzündeki iyi insanların gönüllerine Allah Celle ve Ala Hazretleri onun muhabbetini, sevgisini yansıtır. Görmediğimiz halde, daha önce bir merhabalığımız olmadığı halde, bu insanı biz de severiz. Mesela ben size sorayım şimdi. Her biriniz Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimizi sever misiniz? Seversiniz. Onun sülalesinden misiniz? Hayır. Akrabasından mısınız? Hayır. Size bir iyiliği mi var? Miras mı bıraktı? Hayır. E niye seviyoruz? Ne yaptı ki de seviyoruz? Allah sevdi, Celle Celaluhu sevdiriyor. Hazreti Ömer Efendimiz'i hep seviyoruz. Ah bir gölsek, elini ayağını öpsek. Cenab-ı Hak cümlemizi şefaatine nail eylesin. Nereden seviyoruz? Sevdirdi Allah Celle Celaluhu, seviyoruz. Mevlana Hazretlerini gördük mü? Yunus Emre'yi gördük mü? Şahin Akşaban Hazretlerini gördük mü? Görmedik. Onlardan bize intikal eden bir miras mı var? Yok. Seviyor muyuz? Seviyoruz. Niçin seviyoruz? Sevdirdi Allah Celle Celaluhu. Olay net yani. Şimdi kıymetli müminler, bu, bu kadimelerden sonra En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinden başladık namazda birinci rekatli okumaya. <gülüyor> Bu ayet-i kerimenin zamanımız el verdikçe makabli ve mavadi ile beraber müzakeresini yapalım. Bu ayet-i kerimede çok iyi anlaşılması gereken İyi düşünülmesi gereken ayeti kerimelerden birisidir. Olay şu. Varlıklar içerisinde Allah Celle ve Aleyh Hazretleri vacibul vücuttur. Yani varlığı vacip demektir. Ondan başka vacibul vücut olan yoktur. Onun dışındakilerin hepsi caizul vücut, mümkünul vücuttur. Yani ben olmasam ne olacak? İstanbul olmasa ne olacak? Biz olmasak ne olacak? Önemli değil hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmaz. Bir zararı olmaz. Ama Allah olmazsa kainat olmaz. Celle Celaluhu. Öyle mi? Vacibül vücut o demektir. Yani varlığı vaciptir. Mümkün değildir. Olsa da olur, olmasa da olur değildir. Olsa da olur, olmasa da olur olanlar sonradan meydana gelenlerdir. Allah Celle Ala Hazretleri ise vacibül vücuttur, mümkünün vücut değildir. Allah Celle Ala Hazretleri'ni Hiçbir sıfatta ne ilimde ne kudrette ne efendim e, semide ne basarda hiçbir sıfatta başkasıyla kıyas etmek mümkün değildir. Mesela bir insanı bir başka insan ile, bir insanı arslanla kaplanla kıyaslayabilirsiniz. Güçlüdür şunun gibi falan diyebilirsiniz. Cömerttir falanca gibi diyebilirsiniz. Efendim deniz gibi cömerttir güneş gibi cömerttir falan diyebilirsiniz. Ama Allah Celle ve Ala hazretlerini hiçbir varlıkla kıyaslayamazsınız. Yani çok affedersiniz, haşa zümme falan falanca kişi alimdir, Allah gibi alimdir denir mi? Haşa denmez. Hiçbir kimsenin ilmi Allahu u Teala'nın ilmiyle asla ve kata kıyaslanamaz. Bu bir örnektir. Cenab-ı Hakk'ta bulunan sıfatlardan hiçbirisini insanlardaki sıfatlarla kıyaslayamazsınız. Cenab-ı Hakk'ın görme sıfatı var. Cenab-ı Hakk'ın işitme sıfatı vardır. Cenab-ı Hakk'ın işitme sıfatını hiçbir kimseyle kıyaslayabilir miyiz? Yerlerde, göklerde, toprağın içerisinde, havada, derin yerlerde, karanlık yerlerde, ne kadar sesler ve konuşmalar varsa, bırak ne kadar konuşmalar, gönüllerde ne kadar geçenler varsa, hepsini aynı zamanda görüyor mu? Görüyor. Hepsini aynı zamanda işitiyor mu? İşitiyor. O zaman bunun işitmesiyle, bunun görmesiyle, bunun bilmesiyle başkasının görmesini kıyaslamak asla vakata mümkün değildir. Ben bu tarafa baktığım zaman bu tarafı göremiyorum. Bu tarafa baktığım zaman bu tarafı göremiyorum. Siz de öylesiniz. Hep öyleyiz. Bir tarafa baktığımız zaman öbür tarafı göremeyiz. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri kainatın her tarafını her tarafını aynı zamanda eşit bir şekilde görüyor. Onun gözünden hiçbir şey kaybolmaz. Göz derken bizim gibi göz akla gelmesin. İşitmesi de keza öyledir. Bu sıfatlardan sonra bu örneklerden sonra yaratma sıfatına gelince Allah Celle ve Ala Hazretleri yaratma sıfatını kendisine tahsis etmiştir. Yaratma işini ondan başka kimse yapamaz. İki tane süzgeç var kıymetli müminler. Her insanın, her mahlukun yaptığı, yapacağı ne olursa olsun, iyilik ve kötülük. <gülüyor> bu iki tane süzgeçten geçmedikçe husule gelmez. Vücuda gelmez. Nedir bu? Birisi iradedir, birisi de halktir. İrade Allah'ın dilemesi demektir. Halp yaratması demektir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin dilemediği Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin yaram, yaratmadığı hiçbir şey, iyi veya kötü hiçbir şey vücuda gelmez. Demek ki biz ne kadar istersek isteyelim. Allah celle celaluhu istemedikten sonra olur mu? Olmaz. Diyelim ki biz İstanbul'un en büyük zengin olmak isteriz. Veya en büyük alibi olmak isteriz. Veya en yüksek makamına oturan birisi olmak isteriz. Bizim bu isteğimizi Allah celle celaluhu evet derse olur. Evet demezse olmaz. Ve in yemseske Allahu bi darrin fe la lehu illa hu. وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ fela رَادَّ لِفَضْلِهِ Allah Celle Celaluhu sana bir zarar isabet ettirmek isterse, sana bir musibet vermek isterse, hiçbir kimse bunu reddedemez. Kimse engel olamaz buna. Öldürmek istiyor, öldürür, kimse engel olamaz. Ayağını kırmak istiyor, kırar, kırdırır. Hiç kimse engel olamaz buna. وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ Eğer Allah Celle Celaluhu sana bir iyilik murad ederse, bir nimet vermek isterse, bir makam mevki vermek isterse, falan, رَادَّ لِفَضْلِهِ Cenab-ı Hakk'ın vereceği fazl-u keremini kimse reddedemez, kimse engel olamaz. Bütün dünya toplasın desin ki bundan hiçbir şey olmaz. Biz toplandık, karar aldık, muhtar da olamaz desinler. Ama Allah Celle Celaluhu eğer kendisi karar vermişse bundan şu olacaktır diye bir karar vermişse bunu kimse reddedemez. Herkes için aynı şekilde geçerlidir bu. O zaman tekrar geliyorum bunun başına. İki şeyden geç iki süzgeçten geçmedikten sonra hiçbir şey vücuda gelmez. Nedir bu iki süzgeç? Allahu Teala'nın dilemesi ve yaratması. Zaten dilemediğini yaratmaz. İyilik de böyledir, kötülük de böyledir. Diyelim ki bir deprem felaketi. Allah Celle Celaluhu bunu dileyecek, ondan sonra yaratacak. Dilemedikten sonra, yaratmadıktan sonra olmaz. Bir başka örnek verelim. Diyelim ki, bir insan sapık yoldadır. Bu insan imana gelmekle karşı karşıya mükellef, muhataptır, iman ile muhataptır. Bu insanın imana gelmesi, namaza başlaması, kulluğunu yapması sonuçta bu bir olgunluktur, bir iştir, bir fiildir. Bunun devreye girebilmesi için Cenab-ı Hakk'ın dilemesi gerekir, bir de yaratması gerekir. Allah dilemedikten sonra, yaratmadıktan sonra bunlar da gerçekleşmez. Aksini düşünelim, bir insanın küfre girmesi ve bir insanın yanlış yollarda, haramlarda seyretmesi, her şey, bütün bunlar da dahildir. Bütün bunlar da Allahü Teala'nın dilemesi olmadıktan sonra, yaratması olmadıktan sonra gerçekleşmez. O zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Eğer Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri benim imanımı dilediyse iman ederim. Diledi ve yarattıysa iman ederim. Dilemediyse ben ne edeyim? Akla böyle bir soru gelir tabi. Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri iradeyi külliye dediğimiz asıl ağırlıklı iradeyi kendisine almıştır. İradeyi cüz'iye dediğimiz kulun iradesini kendisine vermiştir. Ve ondan sonra kula buyurmuştur ki bak kulum ben sana peygamberin vasıtasıyla indirdiğim kitap vasıtasıyla gerçekleri anlatacağım felhamaha fujuraha ve takvaha Allah Celle ve Ala Hazretleri insanoğluna kötüyü de gösteriyor, iyi de gösteriyor. Akıl da veriyor, irade de veriyor. İnsanın iradesi sadece tercihdedir. Dinleyecek, tercih edecek. İnsan iradesini iyi de kullandığı zaman Cenabı Hak da buyuruyor ki kulum ben sana zulmetmem. Zerre kadar haksızlık yapmam. <gülüyor> Eğer sen iradeni İyi tarafta kullanırsan, aklınla, fikrinle iyi tarafta kullanırsan, ben de o iyiliği yaratırım. Ama sen iradeni, anlattığım gerçekleri, peygamberinle duyurduğum gerçekleri dinlemez, kulak vermez de kötüye kullanırsan, ben de senin dilediğini dilerim. Senin dilediğini dilerim. Dolayısıyla yapacağın işi ben yaratırım ama sen dilersin ben yaratırım, hesabını sen verirsin. Biz önce tercihimizi yapıyoruz. Fakat bizim tercih yapmamız yeterli değildir. Cenab-ı Hak dileyecektir ve yaratacaktır. O da diliyor ve yaratıyor. Şimdi En'am suresinin 125. ayeti kerimesini görelim. Estağfirullah. Femen yuridillahü en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islam. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bir insana hidayet dilediği zaman onun gönlünü İslam'a açar, şerh eder. وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ Bir insanın dal dalaleti sapıklı üzerine bırakmak isterse يَجْعَلْ صَدْرَهُ طَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَعْعَلُ فِي السَّمَا Onun gönlüne de darlık verir. Ayetler karşısında, gerçekler karşısında, ibadet karşısında, zikrullah karşısında darlık verir. Sanki göklere çıkmakla mükellef olan insan nasıl daralırsa, bu da öylesine daralır. Bir adama göklere doğru uç desen uçabilir mi? Uçamaz. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalan, teklifle karşı karşıya kalan, nasıl bundan rahatsız olursa, bir insanın sapıklığını Cenab-ı Hak efendim, tescil ederse, bu insanda hak ve hakikat karşısında, gerçekler karşısında böylesine daralır buyuruyor. Kıymetli müminler, Biraz önce ifade ettiğim gibi her şey Allah'ın elindedir. Ne istersek ondan isteyeceğiz öyle değil mi? İyyâke nabudu ve iyâke nesta'in. Ancak sana ibadet eder, yardımı ancak senden isteriz. Hangi konuda? Her konuda yardımı senden isteriz. Demiyor muyuz namazda? Çünkü her şeyi yapabilen yaratan ancak ve ancak odur. Burada şöyle önemli bir nokta var kıymetli müminler. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bizim hidayetimizi dilerse olur mu? Olur. Aksini dilerse olur mu? Olur. O zaman ne yapmak lazım? Ellerimizi kaldırıp kendisine yardım için müracaat ettiğimiz Allah'a Celle Celaluhu yalvarmalıyız. Pey <gülüyor> Peygamberler ve Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a yalvarırken duaları zaten bunu ortaya koymuyor mu? Allahum Mehdine, biz de zaten namazda ihdine sıratın müstakim demiyor muyuz? Ey Allah'ım bizi sıratı müstakime hidayet et. Hidayeti kimden istiyoruz? Allah'tan istiyoruz değil mi? Celle Celaluhu. Bize Allah Celle Celaluhu namazın her rekatinde kendisine nasıl yalvarmamız gerektiğini en önemli yalvarış noktasını anlatmak suretiyle Kullarım siz benden çok şeyler isteyebilirsiniz. Ama her namazın her rekatında benden isteyeceğiniz en önemli şeyi ben size söyleyeyim. Bunu size öğreteyim. Her namazın her rekatı bunu benden isteyin. Nedir ya Rabbi? Bana yalvarırken, اِهْدِنَصْرَاتَ müstakim diye yalvarın. Ne demek? Allah'ım bizi dosdoğru yola hidayet eyle. Allah'ım bizi cennetine ve cemaline götüren, kabrin sıkıntılarından, mahşerin dehşetinden, cehennemin azabından, sırat köprüsünden kaymaktan bizi kurtaracak olan dostu yol, direkt sana, direkt cennetine ve cemaline varan yola Allah'ım bizi hidayet eyle. Yüce Allah Celle Velal Hazretleri Fatiha Suresi'nin içerisinde bu cümleyi bu duayı yerleştiriyor. Bakın orada başka bir duada yoktur. Fatiha suresi duadır. Ama Fatiha suresinin içerisinde hidayet talebinden başka bir dua yoktur. Çünkü bütün dualar bunun içerisindedir. Gerçek hidayetle hidayet bulan insan o hidayetin içerisinde namaz var mı? Var. Kur'an var mı? Oruç var mı? Zekat var mı? Haç var mı? Haramlardan kaçmak var mı? Meyhaneden, içkiden, kumardan, yalandan, hırsızlıktan vesaireden, gönül kırmaktan, haksızlık yapmaktan, haksız kazanç elde etmekten, elde ettiğin kazancı haksız yerlere, yanlış yerlere harcamaktan, israf etmekten, kaşınmak. Hepsi bunun içerisinde midir? Hepsi bunun içerisindedir. O hidayeti bir yakalayabilsek, her şeyi yakalamış oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kunutta uzun süre şu duayı okumuştur. Ve Hazreti Ali Efendimiz Allah vece bu duayı devam ettirirdi. Ki Şafii Mezibindeki kardeşlerimiz de bu duayı Hazreti Ali Efendimiz'den intikalen devam ettirirler. Allahümme ehdina fî men hedeyt. Ey Allah'ım! Hidayete erdirdiğin kullar içerisinde bizi de hidayete erdir. Hidayetini daim kıldığın kulların içerisinde bizi de hidayette daim eyle. İşte kıymetli dostlar. Peygamberlerin ala nebine ve aleyhissalatü vesselam duaları, Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği dualarda bize bu yolda neler yapmamız gerektiğini anlatmaktadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dualarından, enteresan dualarından birisi de Allahümme habbib ileyne l-iman ve ta'at ve zeyyinhuma fi kulubina ve kerrih l-kufra vel fusuk vel isyan ve ceallâ minel Nedir bunun anlamı? Ey Allah'ım, bize imanı sevdir, ibadetleri sevdir. İman ve ibadeti gönüllerimizde süslendir, süslü göster Allah'ım bize. İman gözümüzde, gönlümüzde çok yaldızlı ve süslü olsun. Erişilmesi elde edilmesi gereken çok önemli bir değer ifade eden şey olsun. İbadetler bizim gözümüzde namazıyla zikriyle kur'anıyla sohbetiyle her şeyle bizim gözümüzde kaçırılması mümkün olmayan mutlaka elde etmemiz gereken sevgilimiz maşukumuz olsun Allah'ım bize imanı ve ibadeti böylesine sevdir ya Rabbi. Ve devamında da vekerrih ileynel küfra vel fusuqa vel isyan. Allah'ım küfrü, isyanı, günahı, haramı, yalanı, faizi, işkiyi, kumarı, zinayı kalbimizde nefret ettiğimiz, midemizin bulandığı, tarafına bakmak istemediğimiz, iğrenç bir şey olarak görmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ve cehennemine raşidin, böylece bizi olgun insanlardan, dost doğru yolda yürüyen sevgili kullarından eyle Allah'ım. İşte kıymetli müminler, erişmek istediğimiz makam mı? Allah'tan isteyeceğiz. Erişmek istediğimiz para mı? Allah'tan isteyeceğiz. Erişmek istediğimiz ne ise hepsini Allah'tan isteyeceğiz. Ama bütün isteklerimiz içerisinde en önemli istek hidayeti Allah'tan istemektir. Hidayet doğru yola, cennete ve cemalullaha insanı götüren şey demektir. Eğer biz Cenab-ı Hak Celle ve yalvarırsak, yakarırsak elimizi boş çevirir mi? dilenciyi boş çevirmemizi istemeyen Allah Celle Celaluhu biz aciz olduğumuz halde yarım hurma da olsa ver yarım hurma da olsa ver tavsiyesini bize yaptırdığına göre kendisi bütün hazinelerin sahibi olduğuna göre biz ya Rabbi dersek bizim davetimizi elimizi boş çevirir mi? çevirmez <gülüyor> Es'ad <-Sail -i> billah ve izâ sâlekâ ibâdî annî fe qarib Habibim kullarım beni sana sordukları zaman de ki onlara benim adıma de ki onlara ben kullarıma çok yakınım uzak değilim çok yakınım şah damarlarından daha daha yakınım ucibu da'veted dâi izâ Birisi ya Rabbi diye bana yalvardığı zaman onun duasına icabet ederim ben. Ya Rabbi dediği zaman buyur kulum derim bende. Fe yestecibu li yu'minu bi Öyleyse kullarım bana gerçekliği iman etsinler ve bana ya Rabbi duamızı kabul eyle. Ya Rabbi duamızı kabul eyle diye de Dualarına icabet etmemi benden istesinler. Böyle yaparlarsa doğruyu yakalamış olurlar. Gelelim şimdi tekrar ayetimize. Femen yürüdil lahü en yehdiyehu yeshrah sadrahur il islam. Allah Celle ve Ale Hazretleri bir kulunu hidayete erdirmek isterse onun gönlünü İslam'a açar, ibadeti açar, vaznasihate açar, Kur'an'a ve zikrullah'a açar. O insan namazı sever, o insan Kur'an'ı sever, o insan sohbeti sever, o insan iyilikleri sevmeye başlar. İnsan sevdiğinin peşine gider zaten. Bu ayeti kelimenin izahı sadedinde taberide ve bazı hadis kitaplarında rivayet edilen İbn-i Mesud radıyallahu anh efendimizden nakledilen bir hadis-i şerifte bir grup insan demişler ki ya Resulallah keyfe yeşrahullahu sadrahu lil i̇slam Allah Celle ve Aleyh Hazretleri delediği insanın gönlünü İslam'a şerh eder açar buyuruyor. Bunu nasıl gerçekleştirir? Yani kalbin İslam'a açılması nasıl olur? elem neşrah leke sadrak <gülüyor> Allah Celle Celaluhu bir insanın gönlünü imana, İslam'ı açarsa o Rabbisinden bir nur üzeredir. Böyle olan insan karanlıklar içerisinde olan sapıklar gibi olur mu buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nimetlerini sayarken Elem neşrah leke sadrek, Habibim biz senin sadrini, göğsünü imana... Şerhetmedik mi? Açmadık mı Habibim? Açtık yani. İşte bu şerhetmek nasıl olur diye bir grup insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Bakın ne cevap veriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yudhilu nur Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bir nur o insanın kalbine yerleştirir. Bu nur dediği Aşk ve muhabbet nurudur. Aşk ve muhabbet nurudur. Evvelü mâ halakallâhu nuri. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri evvela benim nurumu yarattı buyuruyor. Sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim onurdan cümlemize nasip ihsan eylesin. Peki o nur muhabbet nurudur, aşk nurudur. Çünkü Allah Celle ve Ala Hazretleri Evliyaullah'ın daha çok dillerinde deveran eden bir hadis-i şerifte buyuruyor ki <gülüyor> kün tükenzen mahfiyen, ben gizli bir hazineydim. Ben vardım, benden başka hiçbir varlık yok idi. Bütün bu sahip olduğum sıfatlarla beraber vardım. Bu sıfatlarını kimse bilmiyor. Ne yaptım? fe ehbebtü en uğrafe Bilinmeyi sevdim. Bilineyim. <gülüyor> Varlıkları yarattım ki beni bilsinler diye. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri vardı. Başka hiçbir varlık yok idi. Cenab-ı Hak'tan ilk sudur eden nedir? Fe <gülüyor> muhabbettir. Ben sevdim ki bilineyim. Cenab-ı Hak'tan ilk sudur eden muhabbettir. O muhabbette aleyhissalatü vesselam Efendimizin nurudur. Buradaki nur aşk nurudur, muhabbet nurudur, sevgi nurudur. Kıymetli müminler, biz irademizle baş başa kaldığımız zaman dinimiz hiçbir şeyle değişebilir miyiz? Değişir miyiz? Canımızı veririz, dinimizi vermeyiz. Öyle değil mi? Demek ki dinimizi seviyoruz. Dinimizi seviyoruz demek, Rabbimizi seviyoruz demektir. Bakın o aşktan bize de geldi. Elhamdülillah, elhamdülillah. Canımızı veririz, dinimizi vermeyiz. İnsan namusunu vermez, canını verir. Namusu uğrunda canını verir. Dini uğrunda canını verir. Nedir bu? İşte o aşk kıvılcımından sendeki, bendeki yansımadır bu. Nasibimiz var bunda elhamdülillah. Rabbim devamının tamamını kemalini nasib eylesin. Nedir bu gönlün şerh edilmesi diye soruyorlar? Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki bu bir nurdur. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bunu kulunun kalbine yerleştirir. Bu nur muhabbet ve aşk nurudur işte. Dediler ki Ya Resulallah helli zâlike alâmetun yu'rafu bihâ. Gönülde kalpte böyle bir nurun varlığının alameti var mı? Nasıl bilinecek? Bu kalpte nur var mıdır? Bu aşk var mıdır? Bu muhabbet, bu nur var mıdır? Bu gönül açılmış mıdır? Benim gönlüm açılmış mıdır? Benim gönlüm şerh olmuş mudur acaba? Alameti var mıdır? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz üç tane alamet sayıyor. Vardır buyuruyor. Birincisi el inabetu ila daril huludu. Ebediyet yurdu olan ahirete doğru yönelmek. Ahirete doğru yönelmek. Şimdi hacca gidecek olan kardeşlerimiz Eminönü'ye gidiyorlar. Değişik çarşılara gidiyorlar. Bütün bunlar hacca gidişin hazırlıklarıdır değil mi? Hacca gidişin hazırlıklarıdır. Efendim, onunla ilgili yapılan hazırlıklar vardı. Bir insanın kalbinde o nurun varlığının birinci alameti nedir? Ahirete doğru yönelmektir. Ahirete doğru yönelmek ne demektir? Ahirette işimize yarayacak olan şeyleri çantaya doldurmak, bavula doldurmak demektir. Abdesi, nam namazı, şu soğuk bir havada, böyle bir havada uykunun tatlı olduğu, yatağın sıcak olduğu, istirahatin gel keyfim geldi denebileceği bir saatte, efendim bu nimetleri tepip, elinizin tersiyle itip, şuraya toplanışınız, ahiret sermayesi için bir hazırlık yapmaktan başka ne ifade edebilir ki? El-inabetu ila daril hulûd. Ahirete doğru yönelmek, gayretiyle, çalışmasıyla, ibadetiyle o tarafa yönelmişse bir insan, onun kalbinde o aşktan, o nurdan var demektir. İkincisi, ve-tecenni ve-ttenahhi an daril aldatan, dünyadan el etek çekmek dünyadan el etek çekmek demek kendisini Rabbisinden uzaklaştıracak neler varsa onları elinin tersiyle itiyor birisi çağırıyor gel diyor kahvede seninle sohbet edelim gelmem diyor halbuki onunla sohbete bayılıyor arkadaşıdır sevdiği bir insandır sohbete bayılıyor kahveye gelmem diyor niçin orası beni Rabbimden uzaklaştırır gel benim hatırıma bir kadeh ne olur bir kadeh olmaz olmaz diyor niye olmaz bir kadeh alsam senin gönlünü alırım Rabbimin gönlünden çıkarım Haşa Mevlamın sevgisinden uzaklaşırım Rabbim bana kızar Sen beni seversin belki ama Rabbim bana kızar Dünyadan gurur aldatıcı dünyadan uzaklaşmak demek Rabbinle arana girecek ne varsa iteceksin elin tercih Adam gidiyor piyangodan Bilet alıyor Niye aldın? E zaten çıkacak değil Kandırma be. Kimi kandırıyorsun? Beni mi kandırıyorsun? Kendini kandırıyorsun. Madem çıkacak, oraya vereceğin parayı çöpe atsaydın ya o zaman. Madem çıkma, çıkacağını beklemiyorsun. Ya çıkarsa? Peki çıktığı zaman ne yapacaksın? Bakarız o zaman. Sen sen şeytana esir olmuşsun. O bileti almak için elini uzattığın andan itibaren durumu senin aleyhine döndüğünü bilmiyor musun? Bütün bu görüntüler, o bileti almak için elini uzattığın ayağını attığın, adımını attığın andan itibaren, elini uzattığın andan itibaren görüntüler senin aleyhinde yürüdüğünü fark ediyor musun? Yüzünü kızartacak, seni rezil ve perişan edecek bir manzarayı kendin için oluşturduğunu düşünüyor musun? Şimdi, öyle inanıyorum ben öyle düşündüğüm için sizi de öyle düşünüyorum. Hatta siz daha bu konuda başarılısınız. Bana deseler ki piyangodan bilet alırsan Yüz trilyon para sana çıkacaktır. Parasını da biz verelim senin adına deseler. Bu imanımla, bu inancımla, tarafına bakmam, ah keşke öyle bir şey olabilseydi diye gönlümden de geçirmem. Kendi irademe dayanarak. Niçin? Bana trilyonlar ne olacak ki ben? Cemal Efendi kardeşimiz, çaycımız bizim, eski çaycımız en son bir ay içerisinde camimizin ve kursun temizliğini üstlenmişti. Ben çaycılıktan vazgeçeceğim demiştim. Ve seve seve gerçekten aşk ile şevkle camimizin temizliğini yapmaya başlamıştı. Takriben bir ay hizmet etti. Bir gece yağmurlu bir geceydi. Aşağıdan kurştan yukarıya <gülüyor> pirinç çuvaları çıkarılacaktı, açılacaktı. En son saatte onları aşk ile şevk ile öğrencilerle beraber yukarı çıkardık, serdik falan. Evine gitti. Selamun Aleyküm, Selam. Dost yaşadık. dostça beraber ayrıldık. Gitti evine sabahleyin geldik dediler ki Cemal Efendi efendim beyin karaması geçirdi hastaneye kaldırdı. Gittik hastaneye arkadaşlarla beraber göremezsiniz yoğun bakımdadır. Bir ameliyat ardından ikinci ameliyat bu gece Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenab-ı Hak garkayı garip rahmet ver eylesin. Eğer yetiştirebilirlerse öğlende cenazesi buradan kalkmış olacak. Şimdi bu kardeşimiz sevdiğimiz kardeşimiz gerçekten saygılı, hürmetkar Aşk ile şevkle hizmet ederdi. Camiye yaptığı hizmetten memnuniyet duyardı. Biz bunun böyle takdir ediyoruz. Şimdi bu kardeşimiz yaşama umudundaydı. Trilyonlar onun olsa ne olur ki şimdi? Trilyonlar onun olsa ne olur? Ne işe yarar? Onun işine yaramazdı, başkasının işine. Ya yarar yaram. Haramdan gelen az da zararlıdır, çok da zararlıdır. E, öyle. 100 milyon geldi veya 10 milyon 20 milyon geldi Baş var, almaya gerek yok e 20 trilyon geldi hele dur bakalım diye kaşınmaya başlarsan olmadı işte onun için kıymetli müminler kalpte nurun yerleştirildiğinin birinci alameti neydi ahirete doğru yönelmek ikinci alameti neydi Mevla ile arasına girecek bütün engelleri dünyevi engelleri elinin tersiyle itmektir makam mıdır en yüksek makam dahi olsa benimle Rabbim arasına girecekse at onu elinin tersiyle it gitsin. En yüksek makam mevki. Bulunduğun yerin en yüksek makamını sana verecekler. Ama biliyorsun ki o makam seninle Rabbin arasına girecek. Ahiretini engelleyecek. Cennetini engelleyecek. Elinin tersiyle it gitsin. Bunu yapabiliyorsan kalbinde işte o iman vardır. Üçüncüsü. Ölüm gelmeden önce, ölüm için hazırlanmak. Bu üç tanesi bir insanda varsa, o insanda ne vardır? Kalbinde inşirah vardır, kalbi açılmıştır demektir. Kalbine Allah Celle Celaluhu o nuru koymuştur demektir. Ruhul Beyan tefsirinde, bu ayeti kerimenin tefsini devam ederken, şöyle bir kıssanak ne diyor? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu an oğlu Abdullah'ın komutanlığında bir ordu hazırlıyor. 4000 kişilik bir ordu. Gönderiyor. Farise doğru gönderiyor. Diyor ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu radıyallahu anhuma, Diyor biz gittik diyor. Bir kaleyi muhasara ettik. Bir dağın Tepesinde yüksek yerlerinde kaleyle beraber kuşatılmış. Etrafında kaleyle beraber koruma altına alınmış. Yani surlarla e, şey altına alınmış. Bir yere vardık diyor. Onların diyor idarecileri bir kadındı. Bizim silahlarımız o kaleyi o surları aşmaya yetmeyecekti. Yetmiyordu daha doğrusu. Onların sultanı bayan. Bir kadın bir gün diyor bizim yorgun olduğumuz ordunun yorgun olduğu uğraşıp uğraşıp bir neticeye varamadığı bir anda aynadan dürbünden bakmış bizim manga komutanlarından bir genç görmüş o genci gördüğünde kendi yanındakilere demiş he, o genci gördüğünde Ah ah demeye başlamış veya oh oh demeye başlamış. Eyvah dercesine bir ahu enin içerisine düşmüş. Etrafındakiler demiş ki sen niye ahu ah edip duruyorsun? Bizi bu kalelerin içerisinde gelip bir hata edemezler. Gelip bizi teslim alamazlar. Biz sağlam yerde duruyoruz. <gülüyor> Korkmana, endişe etmene gerek yok. Demiş ki bakın demiş bizim bu surlarımız var ya bu kalelerimiz. Biraz sonra aşılacaktır bu. Bu böyle olmayacaktır. Burası fethedilecektir. Onlar burasını alacaklardır. Nasıl olur? E biraz sonra bakarsınız demiş. Bir saat sonra görürsünüz demiş. Bu e, kadın dışarıdaki askerlerden gördüğü genç, dinamik bir komutana bir mektup gönderiyor. Bir elçi gönderiyor. Diyor ki, seninle görüşebilir miyim? Abdullah İbni Ömer'e değil de, Genç bir komutana elçi gönderiyor. Diyor ki ben seninle baş başa görüşebilir miyim? Eğer ben seninle baş başa görürsem ben senin sen de benim olacaksın diyor. Kadın o komutana elçisiyle beraber. Delikanlı elçiye demiş ki evet. Cevabına iki şartla evet diyorum. Birincisi kalenin dışını bize teslim edecek. İşini de ona teslim edecek. Ona diyorum zamirin merciği belli değil kalenin dışını bize teslim edecek dış kaleyi bize teslim edecek iç kaleyi ona teslim edecek elçi gönderdi sen bundan dış kaleyi anladık ama iç kaleden neyi kastettiğini anlayamadım demiş cevap göndermiş dış kaleden maksat burasıdır demiş İhata ettiğimiz kuşatma altına aldığımız burasıdır iç kaleden maksat da senin kalbindir onu Allah'a teslim edeceksin. <gülüyor> Burayı bize teslim edeceksin. Gönlünü de Allah'a teslim edeceksin. İman edeceksin. Allahu Teala'nın varlığını ve birliğini ikrar edip Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyeceksin. Ona bir grup göndermiş. Demiş ki askerinle beraber buyur gelin burasını size teslim ettim. Dolayısıyla dış kalenin kapısını açtım size. Girmişler, delikanlı ona İslam'ı arz etmiş. Böyle böyle kelime işaret getireceksin, İslam'ı arz etmiş. Demiş ki, ben buranın devlet reisiyim, bunların başkanıyım. Ben şahsiyet sahibi, bakan ve mevki sahibi birisiyim. Senin askerin içerisinde senden daha büyük olanı var mı? Bu teklifi sen bana yapıyorsun. Bu askerin içerisinde senden daha büyük olanı var mı? Onun yanında ben Müslüman olayım. Onun huzurunda Müslüman olayım. Evet der. Bizim emirimiz Abdullah İbni Ömer var. Götürürler Abdullah İbni Ömer'in yanına. Onun yanına varınca Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma ona İslam'ı arz eder. Der ki ona kadın <gülüyor> Müslümanlar içerisinde senden daha yetkilisi daha etkilisi var mı? Onun huzurunda Müslüman olmak isterim. Der ki evet benim babam Ömer, Ömerül Faruk, Medine-i Münevvere'de bizim en büyüğümüzdür. O zaman müsaade edersen, ben onun huzuruna gidip Müslüman olmak isterim. Peki der, <gülüyor> debdebesiyle beraber Medine-i Münevvere'ye yol alır. Bir grup askerle beraber onu Hazreti Ömer Efendimizin huzuruna çıkartır. <gülüyor> Hazreti Ömer'in huzuruna varınca, der ki, Hazreti Ömer Efendimize. Burada senden daha büyük bir insan var mıdır ki onun huzurunda Müslüman olayım? Çünkü ben bulunduğum yerin, bulunduğum ülkenin en gözde insanıydım, devlet başkanıydım ben. Senin bulunduğun burada senden daha büyük birisi varsa onun huzurunda iman etmek isterim. Evet var der. Burada kabri şerifi şurada olan peygamberimiz kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kabrinin içerisinde yatmaktadır. O hepimizin büyüğüdür der. Ravza-i işaret eder. <gülüyor> kadıncağız <gülüyor> ben ancak ve ancak onun huzurunda kelime-i şahadeti getirmek isterim der. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin kabrinin başına varır. Kabrinin başına vardığında kadıncağız bir öğrenmiş gelmiş, boş gelmemiş. ''Essalatu vesselam aleyke ya Resulallah'' demiş. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e selam vererek edeb ve vekar ile oturmuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifinin başında. O zaman kabriyle arada böyle demir perdeler falan yoktu. Hemen direkt kabrinin başına oturdu Edeble ve kar ile oturdu Ve oturur oturmaz ''Eşhedü en la ilahe illallah'' anne Muhammeden abduhu ve وَرَسُولُهُ diyerek kelime-i son noktayı koydu. Koydu bitti mi? Bitmedi. Sonra dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Ey Allah'ın elçisi! Bu kelime-i kalbimdeki zulmetler, karanlıklar, pislikler kayboldu gitti. Kalbim ve gönlüm tertemiz oldu. Ey Allah'ın Resulü ben tekrar ülkeme dönersem tekrar hayatımı idame ettirirsem şu anda pırıl pırıl olan gönlüm ve kalbimin tekrar isyanlarla kirleneceğini düşünüyorum. Rabbine yalvarmanı istiyorum benim canımı burada senin huzurundayken alması konusunda Rabbime yalvarmanı istiyorum. Ne olursun ey Allah'ın Resulü Rabbine yalvar benim canımı alsın bu temiz halimle Rabbime kavuşayım der. Ve bunun üzerine son nefesini teslim eder. Hazreti Ömer Efendimiz onun halini görür ve ağlamaya başlar. Duasını duyar ve dinler. Tertemiz olarak hiç günaha bulaşmadan yeni iman etmiş kelime-i şehadetin nuruyla nurlanmışken, Rabbimin huzuruna varmak istiyorum ne olursun ey Allah'ın Resulü, yalvar Rabbine alsın canımı demesini duyar ve biraz sonra da kafasını yere koyup, Ravza-i Mutahharenin, ve vesselam Efendimizin kabir-i şerifini yan tarafına koyarak, ruhunu teslim ettiğini görür görmez, Hazreti Ömer Efendimiz ağlamaya başlar. Ağlamaya başlar, Ey Allah'ım, sırat-ı müstakimine sülük eden insanlar gibi bizi de sırat-ı müstakiminde daim ile Böylesine temiz bir şekilde huzuruna varmayı bizlere de nasip eyle diye gözleyişleri içerisinde yalvarıp durur kıymetli müminler. Şimdi,